Bismillah, Alhamdulillah, vahdat ve salat ve salam ala men la nabiye vade Kardeşler ibadet çeşitleri ile alakalı dördüncü ses kaydımızdır bu. Bu ses kaydımızda ibadet çeşitlerinin en üstünlerinden birisi olan sevgiyi göreceğiz inşallah. Allah sevgisi İslam dininin temeli esasıdır. Öyle ki bu sevginin kaybedilmesi durumunda ibadet geçerli olmaz, sahi olmaz. Sevginin mükemmelliği, yani tam oluşu ile iman tam olur, mükemmelleşir. Allah'a karşı sevginin eksilmesiyle de insanın tevhidi, iman eksilir. Kardeşlerim, alimlerimiz sevginin iki kısmı olduğunu beyan etmektedirler. Bunlardan birincisi ortak sevgidir. İkincisi ise özel sevgidir. Ortak sevginin de kendi arasında üç çeşidi var. Birincisi tabiî sevgidir. Yani doğal olan sevgidir. Mesela, Aç bir insanın yemeği sevmesi, susuz bir insanın suyu sevmesi, bir insanın ağacı sevmesi, çiçeği sevmesi, meyveyi, sebzeyi sevmesi gibi şeyler tabi sevgidir, doğal, olağan sevgidir. Ortak sevginin ikinci çeşidi ise ünsiyet ve ülfet sevgisidir. Yani aynı işi yapan, aynı tarafta bulunan insanların birbirini sevmesi bu kısma girer. Mesela bir bilim dalında beraber olanlar, aynı bilim dalıyla uğraşan kimseler, Mesela kimya ile uğraşan insanlar genelde birbirlerini tanırlar, severler. Veya sporcular birbirlerini severler. Aynı iş yapanlar. Veya bir yolculuğa çıktığımızı düşünelim. Aynı binitteki, trendeki, uçaktaki veya otobüsteki insanlar mola verdiklerinde genelde birbirlerini ararlar, birbirlerine bir muhabbet duyarlar, ülfet duyarlar, rühsiyet duyarlar. Veya ticari bir ortaklığı bulunan kimselerin. Veya aynı e, anneden doğmuş kardeşlerin birbirlerine olan sevgisi hep bu kısımdandır. Bir ünsiyet olur, bir ülfet olur. Mahallede oturan insanların veya cami cemaatinin birbirini sevmesi de namaz kıldığı için değil de birbirlerini görmesi, aşina olması, selam vermeleri aralandığı bir ünsiyet feda olmasından dolayı birbirlerini sevmesi de yine bu kısma girer. Ortak sevginin üçüncü kısmı ise rahmet ve şefkat sevgisidir ki bu da mesela kişinin annesini babasını sevmesi veya annenin babanın çocuğunu sevmesi gibi hususlardır. Bu üç sevgi türü tazimi yani saygı duymayı, boyun eğmeyi gerektirmez. İşte mahlukat arasında olan sevgi bu üç tür sevgi olup mahlukat yaratılanlar arasında böyle bir sevginin olmasının hiçbir sakıncası yoktur. Çünkü bu ibadet olan kısım değildir. Bu üç tür sevginin de onlarda bulunması Allah'ı sevmek hususunda bundan dolayı şirk diye isimlendirilemez, ifade edilemez. Sevginin ikinci kısmı ise ibadet sevgisi olan, özel sevgisi isimlendirilen kısımdır. Özel sevgi ise sadece Allah'a has olan, ondan başkasına duyulması mümkün olmaması gereken sevgidir. Kul ne zaman Allah'tan başkasını bu özel sevgiyle severse, onun bu sevgisi bu takdirde şirk olur. Yani Allah'a ortak koşma olur. Ve allah Teala bu işi yapan kimseyi asla bağışlamaz. Çünkü Allah'a duyulması gereken bu özel sevgi, alçalmayı, boyun eğmeyi, tazim etmeyi, itaat etmeyi ve diğer sevgilere tercih etmeyi gerektiren kulluk sevgisidir. Bu özel sevgiyle sevdiniz mi? Tabi sevgiden daha önemlidir, önceliklidir bu sevgi. Ondan dolayı bu kulluk, bu, ubudiyet sevgisidir. Sevginin bu türü müşriklerin Allah ile diğer ilahlarını bir ve denk tuttukları sevgidir. Bakın bunun neydi? Allahu Teala Bakara suresinde 165. ayette şöyle buyuruyor. İnsanlardan da öyleleri vardır ki Allah'ın dışından birilerine benzer edinirler, denk edinirler de Allah sevgisi gibi onları severler. وَالَّذ۪ينَ اٰمَنُوا اَشَدْ لُحُبَّ الْلِلّٰهِ Ama iman edenlere gelince onların sevgisi Allah'a karşı daha çoktur, daha şiddetlidir. Yani en çok Allah'a severler, iman edenler. Ama insanlardan bir kısım var ki Allah'ı sever gibi başka şeyleri, mahlukat, varlıkları seviyor. Bu işte Allah'ı sever gibi oldu mu bunun adı ibadette şirk olur. Kardeşlerin kul Allah'ı ihlasla sevmeli, onu sever gibi başkalarını sevmemeli. Ve onun sevgisi en üstün ve en öncelikli olmalıdır. Aksi takdirde bu ifade ettiğimiz gibi sevgide şirk koşma olur. Peki insan başkalarını sevme fıtratı üzere yaratıldığına göre Allah'ı sevmek bu fıtratı bozmayı değil de İslam ile terbiye etmeyi gerektirir. Mümin her şeye layık olduğu sevgiden hakkını vermeli. Ancak Allah'ın sevgisi en önde ve en üstün her şeyden daha tercihe şayan olmalıdır. Kardeşlerim, bunu ifade eder tarzda Kur'an-ı Kerim'de oldukça fazla ayetler var. Hadis-i şeriflerde de Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in işaretleri var. Bir kısmına gireceğiz inşallah, girmemiz gerekiyor konunun anlaşılması için. Tevbe suresi 24. ayette Allahu Teala buyuruyor ki: "Kul imkane ebaukum ve ebnaukum ve ihfanukum ve ezvacukum ve ashiratukum" ve amva lü nokt raftumuha ve ticaretin tekshebne kasadı ha ve mesakin terzabneha. īhab be ileyikum min Allahi ve Rasuluhi ve jihādin fi sabilihi fatarbetsu hatta emri. Vallahulayyihil qawlil fasqin. Teala De ki eğer babalarınız, kardeşleriniz, eşleriniz Kısım akrabanız, kazandığınız manlar, kesada kesintiye uğramazından korktuğunuz, ticaretiniz, hoşlandığınız evler, meskenler size Allah tam Resulünden ve Allah yolunda cihad etmekten daha sevimli, daha tercihe şayan, daha öndeyse, onların sevgisi daha üstünse o zaman Allah emrini getirinceye kadar bekleyin. Allah fasıklar topluluğunu hidayet erdirmez, doğru yola ulaştırmaz buyuruyor. Bakın burada sevgi açıkça beyan edildi. Allah sevgisi, Resulü sevgisi ve Allah yolunda cehdetme etme, dinini öğrenme, yaşama ve insanlara öğretme hususunda çaba sarf etme. Sevgisi diğer bu sayılan her şeyden akrabalardan, ısımlardan, maldan, ticaretten her şeyden daha sevimli, daha sevgili, daha üstün olacak ki o zaman bizim sevgimiz Allah'a şirk koşma hususunda başka şeylerle ifade ediliyor, özdeşleştiriliyor olmasın. Ha keza sevginin bir ibadet şekli olduğu şu ayette de açıkça ortaya konmaktadır. Mücadele suresi 22. ayette Allahu Teala buyuruyor ki: "La tecidu kavmen yu'minuna billahi ve'l-yevmi'l-ahire, wa done men ha'dallahu ve rasuluhu, velau kanu eba'uhum ev ibna'uhum ev ikhwanuhum Buyuruyor ki Allahu Teala Allah'a ve ahiret gününe inanan bir toplumun babaları, oğulları, kardeşleri yahut akrabaları da olsa Allah'a ve Resulüne düşman olanlarla dostluk ettiğini göremez. Tabii sevgiyle sevdiğimiz birileri var. Tabi sevgiyle sevdiğimiz birileri Allah'a ve Resulüne düşmanlık ediyor. İşte onlarla dostluk yapılamaz. Allahu Teala bu ayette onu beyan etmekte. Hemen devamındaki ifade ise bunu daha açık beyan ediyor. اُولَٰئِكَ كَتَبَ ف۪ي قُلُوبِهُمُ الْا۪يمَانَ وَاَيَّدَهُمْ بِرُوْهِمْ min işte bunlar var ya, yani Allah ve Resulü'ne düşman olanlara dostluk ve sevgi beslemeyenler var ya, Allah onların kalplerine imanı yazmıştır. Bakın imanı yazmıştır ve onları kendinden bir ruh ile teyit desteklemiştir buyuruyor allah Teala. Yani sevgimiz, Allah sevgimiz en üstüne olacak Allah'a ve Resulüne düşmanlık edenler, muhabbet beslemeyenler, onlara değer vermeyenlere karşı bir dostluk beslenmeyecek. Malumdur ki dostluk ancak sevgiyle yapılır. Bu sebeple dostluk beslemek de dine, sınırlar çizilmiş kalbi bir ameldir. Dostluk ile sevginin ayrı şeyler olduğu veya birbirinden bağımsız olduğu düşünülemez. Nitekim bakın Maide suresi 55. ayette Allahu Teala buyuruyor ki: Inne mawli yukmul ve rasulhu ve ladin amenul ladin yuqiyun es salaate ve tun es sizin dostunuz ancak ve ancak Allah'tır, Rasulüdür ve ruku ederek namazı kılan, zekate veren müminlerdir. Bakın Allah Teala'nın emirleri, tavsiyeleri, teşvikleri hep bize dinimize ve dünyamıza fayda verecek cehetten gelmekte. Bizim kimi dost edebileceğimiz kime muhabbet besleyeceğimiz, kime sevgi besleyeceğimiz Allah Azze ve Celle sınırlandırmakta, bunu bize beyan etmekte. Kim olabilir bizim dostumuz, sevgimiz, sevgilimiz? Allah'tır, Resulü'dür ve namaz kılan, zekat veren mümin kimselerdir. Bunun beyan edicisi Allah Azze ve Celle. Hakeza bakın, Tevbe suresi 23. ayette de buyuruyor ki Allahu Teala hem de bize hitap ederek Ya eyyühellezine amenû Ey iman edenler Yani dikkat kesilin, kulak verin. Bakın çok önemli bir şey gelecek. Ya eyyühellezine amenû La ve ihfanakum evliyaa in istahabul ala al iman ey iman edenler eğer küfrü imana tercih ediyorlarsa yani kafirliği, fasıklığı din düşmanlığını veya dindarlığı reddediyorlarsa tercih etmiyorlarsa imana küfrü bozuk inancı bozuk yaşantıyı tercih ediyorlarsa babalarınızı da kardeşlerinizi de dost veli edinmeyin lâ men minkum fe Çünkü sizden her kim babalarını evlatlarını da olsa onları dost edinirse yani küfrü tercih eden fıskı isyanı tercih eden kimseleri dost edinirse fe ulâike İşte onlar zulmedenlerin ta kendileridir buyuruyor Allah Teala Bakın bunları ifade eden iki tane hadis aktaracağım birbirine yakın lafızlarla Bu hadisler de bu manadaki ayetleri teyit eder ve daha da açıklar mahiyette. İmam Teberan'in Muca Mülkibir'inde, Alba'nin sahihinde ve Cami-i sahihinde gelen bir hadis buyuruyor ki Nebimiz sallallahu aleyhi ve sellem iman bağlarının en kuvvetlisi, ifade dikkat edeyen, iman bağlarının en kuvvetlisi Allah için sevmek. Allah için nefret etmek, Allah için dost olmak, Allah için düşman olmaktır. Yani bir kimse mümin olduğunu, imanının sağlam olduğunu düşünüyor, iddia ediyorsa o zaman sevgisine, buğzuna, dostuna, düşmanına bakacak. Sevdiğin kimse Allah için sevdiğin birisi ise yani Allah'ın sevdiği hasretlerle bürünmüş, ahlakla ahlaklanmış, yaşantıyı kendisine şiar edilmiş kimselerse ona duyduğun sevgi Allah için sevgidir. Herkese buğz ettiğin kimse, nefret ettiğin kimse, uzak durmaya çalıştığın kimse Allah'ın sevmediği hasletlerle bürünmüş ise o zaman senin buğzun Allah içindir. İşte iman bağının en sağlam, en kuvvetli olduğunu göstergestir. Kime dost oluyorsun, kime düşman oluyorsun? Bunlar Allah için olan dostluk ve düşmanlıksa işte bu iman bağının kuvvetini ifade eder, ispat eder bir durumdur. Bu manada gene Ebu Davud'un sünnetinde Ahmet'in sünnetinde gelen sahih bir hadis buyuruyor ki de sallallahu aleyhi ve sellem Her kim Allah için sever, Allah için boğuz eder, Allah için verir ve Allah için vermez alıkoyarsa muhakkak imanı ke tamamlanmış, kemalermiş olur. Evet kardeşlerim bu hadiste de imanın mükemmel oluşu, tam oluşunun ispatı sevgin Allah için olacak, boğzun, nefretin, soğuk durman Allah için olacak Birilerine bir şeyler vermen Allah için ne olacak? Vermemen, alıkoyman Allah için olacak? İşte bu durumda senin imanın tam olmuştur, mükemmel olmuştur. Allah Azze ve Celle bizlere mükemmel, tam imanın nasip etsin. Azze Şimdi burada sevgiyle alakalı iki mevzuya daha değinmek gerekiyor. Rabbimizi sevdiğimizi iddia ediyoruz. Müslüman kimsenin olmaz olmaz bir iddiası ne zaten? Rabbini sevdiğini iddia etmesi. Peki kulun Rabbine sevgisinin alametleri nelerdir o zaman? Muhakkak bunun bir alameti olması gerekir. Üç tane belli başlı alamet sayacağız. Birincisi Allah'ın sevdiği amelleri kişinin kendi sevdiği arzularına, lezzetlere, mallara, çocuklara veya benzeri diğer yaratılmışlara tercih etmesi. Yani Allah neyi seviyor azze ve celle? Senin sevginin önünde onun sevgisi. Sen onu tercih edeceksin. Ona yöneleceksin, Kendi sevgini gerekirse terk edeceksin. İkinci alamet... Kulun Allah'a Rabbine sevgisinin ikinci alameti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in emrettiği şeyleri yapmak, yasakladığı şeylerden kaçınmak ve sünnetine sık sıkıya sarılarak Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme tabi olup uymaktır. Geçmiş alimlerimiz derler ki bir grup insan Allah'a sevdiklerini iddia ettiler. Bunun üzerine Allahu Teala bu ayeti yani Ali İmran suresindeki 31. ayeti indirdi ki bu ayetin ismi sevgi ayetidir. Çünkü sevginin ne olduğunu ortaya koyar. Buyuruyor ki Allahu Teala bu ayette: Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbkumullah ve yaghfir <gülüyor> lekum zunubakum. Vallahu gafurun rahim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e hitap ederek Allahü Teala der ki: De ki şayet siz Allah'ı seviyorsanız öyleyse bana uyun, bana tabi olun ki Allah da sizi sevsin ve Günahlarınızı sizin için örtüsün, bağışlasın. Allah çok örtücüdür, bağışlayıcıdır, çok merhamet eden, esirgeyendir. Kardeşlerim, kulun Rabbine sevgisinin üçüncü alameti, göstergesi ise Allah'ın sevdiği şeyleri ve kimseleri sevmek, Allah'ın sevgilene karşı alçak gönüllü olmak, Allah'ın düşmanlarına karşı onurlu ve izzetli olmak ve Allah'ın dinini din edinmektir. Bakın bu manada şöyle bir Ayetler bize hitap ediyor Rabbimiz tebalik ve teala. Maide Sures el-durduncu ayet. Yâ eyyühellezîne âmenû. Gene muhatap alarak, hitap ederek. Ey iman edenler! Diyar yani seslenerek der ki Meyyer tedde minkum an dinihi fesevfe yi'tillâhu bi gavmin yuhibbuhum ve yuhibbûnehu e'zilletin alel mü'minîne e'izzetin alel kafirin. yücahidûne fî sebîlillâhî وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَعِيمُ Der ki Allahu Teala, Ey iman edenler! Sizden her kim dininden dönerse, bilsin ki Allah sevdiği ve kendisinde seven, müminlere karşı alçak gönüllü, şefkatli, kafirlere karşı onurlu, izzetli bir toplum getirir ki, Allah'ın getireceği o toplum Allah'ın da cihad eder ve hiçbir kınayanın kınamasından korkmazlar. Bu üçüncü özellikle, kişinin Allah'ın dinini dert edinmesi öncelemesiyle Allah'a olan Rabbin olan sevgisinin ispat ettiği üçüncü alamettir. Allah onlardan yapsın Azze ve Celle. Son olarak Allah'ın sevgisini sağlayan, gerektiren ameller nelerdir? O madde de bu saktıracağım ve ses kaydını bitireceğim inşallah. Kardeşlerim Allah Azze ve Celle bir kulu sevdi mi? Sevdiği kulunu ancak en sevdiği mükafatı cenneti bahşeder. İşte Allah'ın sevgisini sağlayan ameller şunlardır. Birincisi Kur'an-ı Kerim'i ki Rabbimizin kelamıdır düşünerek manasını ve bizden neler istediğini anlayarak okumak ve tabii ki gereğince amel etmek. İkincisi Allahu Teala'nın bizlere farz kıldığı amellerin dışında nafile ibadetler yapmak. Üçüncüsü kalbimizle yani içten sözümüzle, dilimizle ve fiillerimiz, eylemlerimizle Olabildiğince her durumda Allahu Teala'yı zikretmek. Kalple zikir tefekkürle olur, düşünmekle olur, sözle zikir dua ile olur, fiillerle zikir emirlerini yapmakla, yasakladıklarından uzak durmakla olur. Bu şekilde de bu husus açmış olalım. Allah'ın sevgisini sağlayan amellerin dördüncüsü Allah'ın sevdiğini kulların sevdiği şeylere tercih etmek. Yani Allah'ın sevdiği bir şeyle, kulların sevdiği, tercih ettiği, teşvik ettiği bir şey çakışmışsa o durumda Allah'ın sevdiğini tercih etmek, kulların sevdiğini veya kendi sevdiğimizi tercih etmemek. Beşinci amel, Allah'ın isim ve sıfatlarını ve onların içerdiği mükemmellik ve büyüklüğü düşünmek. Yani Rabbimiz Tebalik ve Teala'nın vasıflarıyla düşünülerek, tefekkür edilerek anılması. Altıncı amel, Allah'ın açık ve gizli nimetler üzerinde tefekkür etmek, düşünmek, Allah'ın kullarına yaptığı iyilik ve ihsanını müşahede etmek. Ki o zaman insan verenin kölesi olur derler. Allahu Teala'nın kölesi olur. Çünkü üzerimizde o kadar çok nimeti var ki Kur'an-ı Kerim'de beyan ettiği gibi üzerimizdeki nimetleri insanıya kalkışsak sayamayız. Allah'ın sevgisini gerektiren yedinci amel ise Allah'ın önünde, huzurunda kırık kalple ve ona muhtaç olduğunu hisseder bir halde bulunmak, dua etmek, ibadet etmek ve bu muhtaçlığını ona açmak dile getirmek ve talebimizde, isteğimizde ona sunmak. Sekizinci sevgiyi sağlayan amel, Allah Sübhanehu ve Teala'nın dünya göğüne indiğini bildirdiği vakit olan gecenin son üçte birlik kesiminde allah Teala ile baş başa kalmaya gayret etmek ve bu vakitte allah Teala'ya ibadet etmek Dokuzuncu sevgiyi sağlayan amel salih insanlarla, iyi insanlarla, dindar, güzel ahlakla, geçimi güzel insanlarla birlikte olmak, beraber olmak, birlikteliği onlarla yapmak. Ve onuncu ve son amel ise kalp ile Allah arasına giren, insanı meşgul eden her türlü şeyden olabildiğince uzak dur durmaya gayret. Allahu Teala bizleri hakkınca onu seven ve Allah'ın da sevdiği kullardan olabilmeyi, Azrail bahşesini nasibesini azrail ve müminin ve bihamdik. ve alamin.